Yusuf suresi için bizzat Allahu Teala mealen şöyle buyurmuştur. Bu sureyi celileyi sana vahy etmemizle senül kasası kıssaların en güzelini anlatacağız. Halbuki sen daha önce bundan Yusuf aleyhisselam'ın kıssasından asla haberdar değildin. Mekke'li müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi sual sorarak sıkıntı vermek, onu zor durumda bırakmak için Medine Yahudilerine adam gönderiyor, bazı soruları öğreniyorlardı. Bu sorulardan biri de Yakup aleyhisselam'ın evladı ve ailesi neden Mısır'a göç etti? Hazreti Yusuf'un kıssası nedir şeklindeki suallerdi. Mekkelilerin bu soruları üzerine Allahu Teala Yusuf Suresi'ni gönderdi. Böylelikle Yusuf Aleyhisselam hakkında en doğru ve en güzel bilgileri hem onlar hem de Müslümanlar öğrenmiş oldular. Yakup Aleyhisselam'ın on iki oğlu vardır kıymetli dinleyenler. Bunlardan Yusuf aleyhisselamla kardeşi Bünyamin, Hazreti Yakub'un aleyhisselam en küçük oğullarıydı. Yakub aleyhisselam, Hazreti Yusuf doğunca anındaki nübüvvet nurunu gördü. Bu yüzden ona diğer oğullarından daha fazla önem veriyordu. Özellikle annesinin, Bünyamin'in doğumundan sonra vefatı ve Yusuf'la kardeşinin öksüz kalması babalarının onlara karşı ilgisini arttırdı. Diğer kardeşleri de onları kıskanmaya başladılar. Babası, Hz. Yusuf'u küçük olduğu zamanlar halasının yanına bıraktı. Halası ölünceye kadar halasının yanında kaldı. Yakub aleyhisselam, kız kardeşinin vefatından sonra, onları kendi yanına aldı, bir an bile ayrı kalamaz oldular. İşte bu durumda, diğer kardeşlerin kıskançlıklarının iyice artmasına vesile oldu. Yusuf aleyhisselam büyüdükçe, güzelleşti, ahlak ve özellikle yüz güzelliğiyle İnsanların dikkatini çekmeye başladı. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hatırlarsanız Miraç gecesi bahsinde geçer, semaya götürülmüştü. Orada kimi gördü? Yusuf aleyhisselamı gördü. Cebrail aleyhisselama bu kimdir diye sorunca, Cebrail aleyhisselam, Yusuf aleyhisselamdır demişti. Bu Miraç hadisesini dinleyen asab-ı kiram efendilerimiz, "Onu nasıl gördünüz?" deyince, "14. gecedeki ay gibiydi." buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar yüz güzelliği de aşikar görünüyordu. Yusuf aleyhisselam bir cuma gecesi babasının yanındaydı. Ansızın Heyecanla uyandı. Ne oldu dedi babası, bir şey mi var? Rüyamda yüksek bir dağın tepesindeydim baba. Etrafta ırmaklar, yeşil ağaçlar var. Bu sırada gökten on bir yıldız, güneş ve ay geldi, bana secde ettiler. Bu ilginç rüyayı dinleyen Yakup aleyhisselam, on bir yıldızın, Yusuf aleyhisselamın kardeşleri, güneşin kendisi ve ayın da zevcesi olduğu şeklinde tabir etti. Yakup aleyhisselam, ileride diğer oğullarının Hz. Yusuf'a itaat edeceklerini, hatta Hazreti Yusuf'un kendisini bile geçeceğini anladı. Rüya tabirinde mahir olan evlatlarının, Yusuf aleyhisselamın rüyasını duydukları takdirde, onu kıskanabileceklerini hatta şeytanın vesvesesiyle ona zarar verebileceklerini düşündü ve sakın bu rüyayı kardeşlerine anlatma yoksa şeytanın vesvesesiyle helakın için kötülük yapılabilir dedi. Diğer evlatlarında da az önce bahsetmeye çalıştığım gibi rüya ilmi yani rüya tabiri ilmi oldukça fazlaydı. Bugünkü ilimle Bunlar çok fazla anlaşılamıyor olsa da, zaten ilerleyen dakikalarda anlatmaya çalışacağım. Yusuf aleyhisselamda da tabir gücü olduğu için Allahu Teala'nın izniyle, babaları da bunu bildiği için aman anlatma dedi. Çünkü tabir o zamanlar oldukça meşhurdu. Bir baba evladının hayırlı olmasını ister değil mi? Lakin kardeş kardeşin kendinden hayırlı ve daha iyi olmasını istemez. Aynı kandan olsa da bir kıskançlık olabilir. Bu yüzden kimseye anlatma dedi. Bu rüya olayından sonra Yakup aleyhisselamın Yusuf aleyhisselama karşı muhabbeti daha da arttı. Elinde olmadan belki onunla daha fazla zaman geçiriyordu. Yine anneleri aynı olduğu için son kardeşi olan Bünyamin'e de çok ilgi göstermeye başladı. Hasılı, kıskançlık diğer kardeşler arasında arttı. Kendi aralarında konuşmaya başladılar. Onlar o kadar küçük ki, bize bir faydaları yok, iş yapabilecek durumları yok, para getirmiyorlar. Ama biz ne kadar güçlüyüz. Şu ailenin tüm geçim işlerini bizler yapıyoruz. Bizler, babamıza o ikisinden daha faydalıyız deyip durdular. Yakup aleyhisselamın Yusuf aleyhisselamı olan sevgisi kendileri açısından diğer kardeşleri açısından hatalıydı. Yakup aleyhisselamın diğer oğulları şeytanın da oyunuyla vesvesesiyle Yusuf aleyhisselamı daha da bir kıskanmaya başladılar. Nihayet kendi aralarında konuşup durdular. Ne yapsak da babamızın ilgisini ve sevgisini ondan uzak tutsak diye. Kardeşlerden bir tanesi, onu öldürürüz veya onu babamıza ulaşamayacağı çok uzak bir yere bırakırız dedi. Düşünebiliyor musunuz? Bir peygamberin evinde dahi neler geçebiliyor? Bir peygamberin aleyhisselam ekmeğini yiyen, Değil mi? Eğitimi onun yanında olan evlatlarda bile bunlar olabiliyor. İmtihan, imtihan, imtihan. Böyle konuştularken kendi aralarında ama onlar yapacakları işin günah olduğunu bilmiyor değillerdi. Adam öldürmenin veya yalan söylemenin günah olduğunu biliyorlardı. Şöyle dediler kendi aralarında, biz... ''Yapacağımızı yapalım Yusuf'a, sonra tevbe ederiz, ardından babamıza hayırlı bir evlat olarak, onun sevgisini kazanmış olarak devam ederiz hayatımıza.'' dediler. Aralarından bir tanesi, ''Madem siz böyle bir şey yapmak istiyorsunuz, onu öldürmeyin, bir kuyuya atalım.'' ''O kuyuya atın daha doğrusu, gelip geçenlerden bir tanesi onu bulsun.'' Çok uzaklara zaten götürür. Buradan kervanlar geldiği zaman aylarca uzak yollara götürüyorlar. Onu alırlar vesaire kurtuluruz. Hem de ağır bir günah işlememiş oluruz dediler. Aralarından bir tanesinin fikri buydu. Sonra tamam anlaştılar. Yusuf aleyhisselamı kuyuya atma kararını verdiler. Ee bu o kadar kolay olmayacak. Evladına çok bağlı olan Yakup aleyhisselamdan nasıl isteyecekler Yusuf aleyhisselamı? Kuyuya götürmeleri lazım, bir bahane uydurmaları lazım. Yahudayı seçtiler Yakup aleyhisselamın oğullarından. Çünkü çok sözünü dinliyordu babası. Ama o Yahuda kardeşleri gibi Yusuf aleyhisselamın öldürülmesini istemiyordu. O da korktu ya Yusuf'a bir şey yaparlar diye. O da öldürmeyeceksiniz bakın ben izin alacağım ama sadece kuyuya indireceksiniz. Kesinlikle öldürmeyeceksiniz. Söz mü dedi onlar da tamam dedi sen izin al ondan sonra biz öldürmeyeceğiz onu. İzin istedi Yahuda ve diğer kardeşler de yanına geldiler. Yakup aleyhisselama dil döktüler her zaman yaptıkları gibi, ertesi gün koyunların otlatmak için kıra giderek, çayır ve çimenler üzerinde oynayacağız, avlanacağız. Kardeşimizi bizimle gönder. O da biraz yeşil, yeşillikler görsün, temiz hava alsın, ok atsın, koştursun dediler. Daha çocuk. Yakup aleyhisselam, rüyasında on tane kurdun, oğluna hücum edip öldürmeye çalıştıklarını görmüştü bir gün evvel. O kurtlardan biri onu himaye etmiş, bu sırada yer yer olmuş, Yusuf aleyhisselam oraya girmiş, üç gün sonra tekrar ortaya çıkmıştı. Yakup aleyhisselam, gördüğü bu rüyadan sonra, kardeşlerinin Yusuf'a bir şey yapmalarından korkar oldu. Bunun için, Yusuf'u kardeşleriyle göndermek istemiyordu, dedi ki, Bakın evlatlarım. Onu götürmeniz beni çok üzer. Siz ondan habersizken bir kurt gelir, onu yer vesaire korkarım. Çok dil döktüler. Biz çok kuvvetliyiz, şu kadar kişiyiz. Biz kardeşimiz hiç e, böyle sahipsiz bırakır mıyız vesaire dediler. Yakup aleyhisselam da bir peygamberdi. Kaza ve kadere inanıyordu. Efendim e, ve Onlara izin verdi. Sonra Yakup aleyhisselam sabah olunca Yusuf aleyhisselama dedi ki, ''Gel şimdi seni bir köre öpeyim ve güzel kokunu koklayayım oğlum. Belki bir daha seni göremem. Zira dünya ayrılık evidir.'' dedi Yusuf aleyhisselam. Henüz çocuk bir şey anlamadı, elbisesini giydirdi, Güzel kokular sürdü babası, bağrına bastı, öptükten sonra kardeşlerine tekrar tembih etti. Aman Yusuf'u iyi gözetin. Onlar da söz verdiler, gitti. Diğer kardeşleri Yusuf aleyhisselamı aldılar ve o yeşilliklere doğru yürüdüler yürüdüler. Gülü oynaya gidiyorlardı, ilk başta bir sıkıntı yoktu. Yusuf aleyhisselam hatta demiş ki, ne iyi de kardeşlerimle beraber çıktım böyle, ne güzel yerlere gidiyoruz. Başına geleceklerden haberi yok. Bu güzel başlangıç uzun sürmedi. Şehirden baya bir uzaklaştılar. Yani bir insanın bağırmasıyla karşıdakinin duyamayacağı kadar bir mesafeye geldiler, baya ilerlediler ve... Kardeşleri Yusuf aleyhisselama eziyet etmeye başladılar. Yehuda ismini hatırlarsanız ne demişti? Bana söz vereceksiniz, kardeşimi öldürmeyeceksiniz diye. Şimdi Yusuf aleyhisselama tekme tokat dövmeye, vurmaya başlayınca Yehuda dedi ki, siz bana onu öldürmeyeceğinize söz verdiniz onu duyunca, çektiler ellerini Yusuf aleyhisselamdan, sonra da o atmayı kararlaştırdıkları kuyunun yanına geldiler. Yusuf aleyhisselam şaşkın bir halde. Bu kuyunun üst tarafı dar, altı bir hayli genişti. Kardeşleri, Yusuf aleyhisselamı kuyunun başına getirdiler. Gömleğini çıkardılar ve iteklediler. Ey Yusuf! Şunu iyi bilesin ki, bugünden sonra bizleri de, babanı da bir daha göremeyeceksin. Çünkü seni şimdi şu kuyuda bırakacağız. Kollarından tuttular, yukarı çıkmaya çalışsa da Yusuf aleyhisselam onu iteklediler. Haydi Yusuf! Yolun açık olsun güle güle. ''Bir daha bizimle babamızın arasına gireyim deme sakın. Ayrıca öldürmediğimiz için bize teşekkür borçlu olduğunu unutma oldu mu?'' diyerek onu kuyuya attılar. Kuyuda Yusuf aleyhisselamın dizine kadar gelen bir su birkintisi vardı. O da suyun içine düşüverdi. Yusuf aleyhisselam kuyuya atıldığı zaman şu duayı okudu mealen. Ey gayib olmayan şahit. Ey uzak olmayan garip. Ey mağlup olmayan galip. Beni bu musibetten kurtar. Bunun için bana bir çıkış yolu nasip eyle. İşte bu esnada Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Kuluma yetiş ey Cebrail. Ve İbrahim aleyhisselam derhal yetişti. Yusuf aleyhisselam'ın biraz ilerleyince kuyunun öteki tarafında boğulacağı birkaç metre olan suya düşmeden yetişti. Tekrar suyun içinde o dizlerine kadar gelen yere oturttu. Sonra Yusuf aleyhisselama Allahu Teala'nın selamını tebliğ etti. Ve ''Sen kardeşlerine bir gün bu yaptıklarını haber vereceksin.'' dedi. ''Dua et Allah'a, yalvarmaya devam et.'' dedi. Yusuf aleyhisselam da Cebrail aleyhisselamın öğrettiği duaları okudu. Zikretti. Melekler Yusuf aleyhisselamın zikrine duyduğu çevresine toplandı. Bu sebeple Yusuf aleyhisselam, o kuyu da hiç yalnızlık çekmedi. Kardeşlerine bakalım. Onlar Yusuf aleyhisselam'ın sırtından çıkardıkları gömleği aldılar. Bir hayvan kestiler. Kurt yedi yalanın yapacaklardı ya. Onu Yakup aleyhisselama götürdüler o kanlı gömleği. İşte dediler. Bu kanlı gömlek. Tam eve yaklaşırken de bu oyunu oynamaya başladılar. Eve yaklaşırken yalancıktan ağlayıp, bağırışıp birbirlerine dövünüyorlardı. Yakup aleyhisselam zaten oğlunu gönderirken gönlü yangın yeriydi. Hemen koşa koşa yanlarına gitti. Hepsini üzüntülü bir halde gördü. Ne oldu? Sürülerinize mi bir şey oldu? Neyiniz var? Hayır dediler. Yusuf'un nerede olduğunu sordu. Evvela cevap vermediler. Onlar da nihayet getirdikleri kanlı gömleği gösterdiler. Baba, biz yarış yapmak üzere gitmiştik. Yusuf'u da eşyalarımızın, elbiselerimizin yanında emanete baksın diye bıraktık. Geri döndüğümüzde bir de ne görelim? Kocaman bir kurt onu yemiş. Biz doğru söyleyenler olsak da gerçi sen bize inanmazsın dediler. Yakup aleyhisselam hayır dedi. Siz nefislerinizi aldatıp böyle büyük bir kötülük yaptınız. Artık bana düşen sabretmektir. Sizin bu yaptıklarınız üzerine sabrımla Rabbimden yardım isterim.'' Oğlunun o kanlı gömleğini yüzüne sürdü. Kanlı gömleğin hiç yırtılmamış olduğunu görünce, o kurdun Yusuf'uma karşı şefkati sizden fazlaymış. ''Vallahi ben bugüne kadar bu kurt gibi yumuşak huylusunu görmedim. Oğlumu yemiş ısırmış ama gömleği yırtılmamış.'' dedi. Ve takdire razı oldu yine de, sabr-ı cemilin kendisi için en güzel yol olduğunu söyledi. Aslında Yakup aleyhisselam bu sözüyle oğullarına şu mesajı vermişti. ''Ben sizin yaptığınız hilenin farkındayım. Biraz araştırırsam. Sizin ne yaptığınızı da öğrenebilirim. Ancak bunda bir hayır olabilir, bunda bir imtihan da olabilir.'' dedi ve ''Sabır, sabır, sabır.'' dedi. Yakup aleyhisselam, oğullarının verdiği habere karşı tahammül göstermek için hep ''Sabır, sabır.'' dedi. Aslında Yakup aleyhisselam, Oğullarının Yusuf aleyhisselama haset ettiklerini çok iyi biliyordu. Onun hayatta olduğunu da hissediyordu. Çünkü yine rüyasında Rabbin seni seçecek şeklinde tabir etmişti ya Yusuf aleyhisselamın rüyasını. O yaşayacaktı Allah'ın izniyle. Hep öyle düşünüyordu. Biz tekrar kuyuya dönelim. Medyen'den Mısır'a giden bir kervan Yusuf Aleyhisselam'ın atıldığı kuyunun yakınına geldi. Su getirmesi için sakalarını kuyuya gönderdiler. Saka kuyunun başına geçti, kovasını sarkıttı. Kova kuyunun dibine inince Yusuf Aleyhisselam da kovaya tutunmuş bir şekilde dışarıya çıktı. Saka su beklerken gözün görmediği derecede güzel bir çocuk çıktığını görünce çok şaşırdı. Müjde dedi, müjde, şuna bakın. Herkes koşturdu. Yusuf aleyhisselam sessizliğini bozmadı. Ben Yakup aleyhisselamın oğluyum, bir peygamberin oğluyum demedi. Zira kervancılar kendisini bıraksa bile kardeşlerinin kendisini rahat bırakmayacaklarını biliyordu. Ayrıca o zaman kölelik çok yaygın, kervancılar onu köle olarak satıp 3-5 kuruş menfaatlenmeyi umuyorlardı. Böyle bir durumda zaten onu serbest bırakmazlardı. Bu olay yaşandıktan birkaç gün sonra, kardeşleri tekrar Yusuf aleyhisselamı attıkları kuyunun yanına geldiler. Bulamayınca hayvanlar almış, götürmüştür, ölmüştür diye Kesin hüküm vermişlerdi. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyudan çıkan, çıkaran o kervancılar Mısır'a vardılar. Mısır'da bir pazarda onu satılığa çıkardılar. Birçok kimse ona müşteri oldu. Fiyatı gittikçe yükseldi. Yüzünde parlayan nur, herkesi celp ediyor. görenleri hayran bırakıyordu. Herkes onu satın almak istiyordu. Hatta bir koca karı bile iki yumak iplikle onu satın almak istediği de söylenir. O sırada Mısır Firavunu Reyyan bin Velid Amaliki idi. Onun yetkilerini havale ettiği bir maliye vekili vardı ona, Aziz diyorlardı. Aziz denen o adam, Hz. Yusuf'u kervancılardan çok yüksek bir fiyata satın aldı. Ancak satın almak için verdiği para, Yusuf aleyhisselam için çok az bir paraydı. Allahu Teala Aziz'in kalbine Yusuf aleyhisselam'ın muhabbetini yerleştirdi. Eve varınca hanımı Zeliha'ya dedi ki: Bu çocuğa iyi bak. İkramda sakın kusur etme. Köle gibi, hizmetçi gibi küçük düşürücü işlerde onu kullanma, azarlama. Biliyorsun bizim çocuğumuz olmuyor. Onu evlatlık ediniriz. Umulur ki bize faydası olur. Yusuf aleyhisselamı satın alan o Mısır Azize'nin hanımı Zeliha veya Züleyha'dan çocukları olmuyordu. Yusuf aleyhisselam böylece o Mısır Azize'nin evinde rahat bir hayat sürdü. Hanımına sıkı sıkıya tembih etmişti kocası. Ona çok önem ver diye. Bu arada tabi Yusuf aleyhisselam, babasından ve kardeşlerinden yıllar geçmesine rağmen hiçbir haber alamadı. Zaten o anda yapacak bir şey de yoktu. Züleyha, böyle tatlı ve sevimli çocuğu ömründe hiç görmemişti diğerleri gibi. Çok ihtimam gösteriyor, yanından ayırmıyordu. Aradan zaman geçip, Yusuf aleyhisselam büyüdükçe, Züleyha da, Farklı haller olmaya başladı. Zaten Hz. Yusuf'un yüzünde parlayan nübüvvet nuru herkesi hayran bırakırdı. Bu hal Züleyha'nın ona vurulmasına yol açtı. Artık onun için süsleniyor, onu kendisine celp etmek için halden hale giriyordu. Fakat Yusuf aleyhisselam hiç itibar etmiyordu. Genç ve güzel bir kadınmış o Züleyha. Aziz ise, Aynin yani iktidarsız, güçsüz bir kimseymiş. Yusuf aleyhisselamsa o zamanlar etraftakilerin elini kesecek derecede güzermiş. Bir gün Züleyha evde kimse yokken kapıları kapadı ve ondan murad almak istedi. Hemen yanıma gel," dedi. Daveti oldukça açıktı. Ancak Yusuf aleyhisselam bir peygamberdi ve Allahu Teala'dan korkar böyle bir ihaneti yapamazdı. Dedi ki: "Efendim iyi bakman için beni sana bıraktı. Bunun karşılığında onun haremine hıyanet etmekten Allah'a sığınırım. Zina ile nefsine zulmedenler felah bulmazlar." maksatlarına kavuşamazlar. Züleyha, arzusuna kavuşmayı kafasına koymuştu. Pes etmedi. Yalvarıyor, birçok vaatlerde bulunuyordu. Ancak Allahu Teala'nın koruması altında olan Yusuf Aleyhisselam hep reddediyordu. Bir ara fırsatını bulan Yusuf Aleyhisselam kapıya atıldı. Züleyha da peşinden koştu. Ona yetişince kapıdan çıkmaması için arkasından gömleğini yakalayıp kendisine doğru çekti. Çıkmesiyle beraber gömleğin arkası yırtıldı. Bu halde kapıdan dışarı çıkınca Züleyha'nın amcasının oğlu ve Aziz'le karşılaştılar. Her ikisi de karşısındaydı Yusuf Aleyhisselam'ın. Züleyha, kocasını karşısında görünce, çok korktu, suçlanma korkusuyla yanıp tutuşunca şey dedi, bak senin hanımına kasteden biri var, onun cezası ölüm değil midir? Sonra da kocasının Yusuf aleyhisselamı öldürmesinden korktu, daha doğrusu kocasının henüz konuşmasına fırsat vermeden dedi ki, onun bu cezası hapse atılmaktır. ''Bütün yetkilerinin, bütün bizim yanımızdaki hayatının bitmesidir veya dövülmesidir.'' dedi. Şaşkın şaşkın bakıyordu Züleyha'nın amcası ve kocası. İlk önce Züleyha, onun öldürülmesini istedi kurtulmak için sonra dayanamadı. Seviyordu çünkü. İnsan sevdiğinin acı çekmesini istemez değil mi? Yusuf aleyhisselam hakkında, Hapis ve ona azap etmekten biriyle muamele edilmesi lazım geleceğini beyan etti ve böyle anlattı. Yusuf aleyhisselam onun bu sözlerini işitince, O benim nefsimden murad almak istedi. Ben teklifini kabul etmeyip kaçtım diyordu. Aslında Yusuf aleyhisselam Züleyha'nın kendisini yaptıklarını ifşa etmek istemiyordu ancak Züleyha, onun hakkında bu sözleri söyleyince, şerefine, nezaketine yakışmayan sözler edince, bu töhmetin altından kalkmak zorunda kaldı. Bu sırada Züleyha'nın akrabalarından biri şöyle hüküm verdi. Eğer Yusuf'un gömleği önünden yırtılmışsa, Züleyha haklı. Arkasından yırtılmışsa, Yusuf doğru söylemiştir. Hakim, Makamında olan kişi, Yusuf aleyhisselamın gömleğinin arkadan yırtıldığını ve Yusuf aleyhisselamın doğru söylediğini anlayınca Züleyha'ya döndü. Hiç şüphe yok ki, bu sizin kurduğunuz tuzaklardan biridir. Siz kadınların tuzak ve hileniz büyüktür, dedi. Bütün bu ispatlanmış hadiseler, alametler, Züleyha'nın sebep olduğunu gösterdi bu olayda. Aziz utandı. Ancak bu durumun yayılmaması için, Hz. Yusuf'a ey Yusuf dedi, bu durumu kimseye söyleme, bu mesele yayılmasın. Karısına döndü, sözlerine şöyle devam etti. Ey kadın, sen de günahın için tevbe et. Çünkü sen büyük bir hata işledin. Yusuf aleyhisselamın kendisine isnat edilen töhmetten, suçtan uzak ve temiz olduğuna dair birçok alametler de vardı. Bunlar bir hayli uzun olduğu için girmiyorum. Tabi mesele kapanmış gibi göründü bir süre. Zira ne Züleyha bu işi sağda solda anlatıp kendini ele vermek istiyordu ne de kocası meseleyi anlatıp kendini zor durumda bırakmak istiyordu ama bir şekilde olmadı. Vazgeçmedi Züleyha. Etrafta konuşmalar birbiri ardına devam etti. Bu nasıl bir kadın? İnsan hizmetçisine böyle bir şey yapar mı? Bayağı bir konuştular. Mısırlı kadınların bu sözleri hileden başka bir şey değildi. Yusuf aleyhisselamın güzelliğini işitmişlerdi ve onu görmek için böyle sözler söylüyorlardı. Bunun için aralarında konuştular, onu ayıpladılar. Maksatların neydi? Züleyha'nın bu sözleri duyup, kendisini mazur göstermek için, bakın siz görün, Yusuf nasılymış demelerini sağlamakta onu başardılar. Yusuf aleyhisselamdaki, Cemal, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cemal ve kemali vardır. Yani Yusuf aleyhisselam yüz güzelliği olarak öne çıkmaktayken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde cemal ve kemal de vardı. Yusuf aleyhisselamın cemali görülünce eller kesildi. Birazdan belki konuşuruz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kemaliyle zünnarlar kesildi, putlar kırıldı, küfür bulutları da dağıldı gitti. İşte böyle. Devam edelim. Züleyha, Mısır kadınlarının Yusuf aleyhisselamı olan muhabbeti sebebiyle kendisini ayıpladıklarını duydu ya, hepsini çağırdı yemeğe. Bir yemek ziyafet tertip etti. Bütün o arkasından konuşan kadınlar var ya onu kınayan. Hepsini çağırdı. Herkes yemekler yiyor. Bir ara meyve servisi oldu. O kadınlar meyve yerken birer bıçak onlara verildi meyve doğramaları için. Kadınlar kibirli kibirli arkalarına yaslandılar. Gülüşerek yiyeceklerini bıçakla kesip yemeye başladılar. Çok ileri gelen kadınlardan o zaman. Bu sırada Züleyha, başka bir odada giydirilip kuşatılan Yusuf Aleyhisselam'a kadınlara görünmesini ve karşılarına çıkmalarını çıkmasını söyledi. Yusuf Aleyhisselam da Züleyha'dan çekindiği için emrine muhalefet etmedi ve kadınlara göründü. Kadınlar rüyada görülmesi bile düşünülemeyen bir erkek güzeli olan Yusuf Aleyhisselam'ı görünce kendilerinden geçtiler. Hayran hayran! Yusuf aleyhisselama bakıyor, gözlerini ondan ayıramıyorlardı. Bir anda kendilerini de unuttular, farkında olmadan, ellerindeki bıçaklarla meyve yerine, hiç acı duymadan ellerini doğradılar. Yusuf aleyhisselamın kendilerine ve yiyeceklerine iltifat ve itibar etmediğini gören kadınlar, onda meleklerin hususiyetini seyrettiler ona hayran kaldıklarından ellerini kestiklerinin farkında bile olmadılar. Ve ağızlarından şu kelimeler çıktı. Bu insan olamaz. Bu bir melek mi? O zamanlar yani Mısır toplumunda insanlar arasında bir kimsenin güzelliğini tarif etmek için melek ifadesi kullanırlarmış. Aslında bu normal ve doğru bir davranış değil. Hani günümüzde bildiğiniz gibi meleklerin kanatları olduğunu söyleyenler, benim hanımım bir melektir diyenler gibi bu sözler hoş sözler değil tam tersine tehlikeli sözlerdir. Melekler erkekliği ve kadınlığı olmayan, cinsiyeti olmayan varlıklardır. Dolayısıyla öyle bir tabir varmış Mısır'da. O yüzden bu bir melek mi? demişler, böyle bir benzetmeye gitmişler. Sonra Yusuf aleyhisselam Züleyha'nın emriyle odayı terk etmiş. Odadan çıktıktan sonra Yusuf aleyhisselam birbirlerine baka kalmışlar. Nihayet ellerindeki acıları hissetmeye başlamışlar. Elma yerle ellerini kesmişler. Ellerindeki kanın durdurulması için o oraya koşturmuş, bu buraya koşturmuş... Sonuçta Züleyha hakkında delikodu yapan kadınlara karşı bir zafer kazanmış. İçinde bulunduğu durumu onlara ancak bu şekilde anlatabileceğini düşünmüş ve demiş ki, ''Kadınlar bezlerle kanlarını durdurmaya çalışırlarken ne oldu?'' demiş. ''Benden daha çok kınanmaya, ayıplanmaya layık değil misiniz? Siz onu bir iki dakika görmekle kendinizi kaybedip ellerinizi kestiniz.'' Hatta farkında bile olmadınız. Ben uzun zamandan beri onunla beraberim. Fakat hiçbir vakit sizin bu halinize düşüp, hayranlığımdan dolayı kendimden geçmedim. Eğer şimdi gördüğünüz gibi, onu önceden gözünüzün önüne getirseydiniz, beni mazur görür, bu sevgimden dolayı kınamazdınız. Kadınların hiçbirinin, Hayır ben soğukkanlılığımı muhafaza ettim, duygularıma hakim oldum, aklımdan hiçbir fenalık geçmedi ve kendimi kaybetmedim demeye hakları kalmamıştı. Çünkü halen kanamakta olan parmaklarını sıkıyor, akan kanı durdurmaya çalışıyorlardı. Yemin ederim ki dedi Züleyha, ben ondan murad almak istedim. Bu iş için evet talepte bulundum. O bu hususta masumiyet gösterdi, beni hep reddetti. Eğer ona emrettiğim şey yapmazsa, zindanlarda çürüteceğim. Yusuf aleyhisselamın başına toplanıp, dediler ki birazdan, ''Aziz'in hanımının emrine karşı gelmen sana bir fayda getirmez. Üstelik seni hapse attırır. Hakaret ve zillete uğrarsın. Birazdan geldiği zaman biz çıktığımızda ne istiyorsa yap.'' dedi kadınlar. Onu kınayan kadınlar zinaya teşvik ediyordu şimdi. Züleyha, güzelliğinin yanında mal, servet ve mevki sahibiydi. Eğer arzusuna uymazsa onu hapse attırabilir, iftira edebilir hatta öldürebilirdi. Artık Züleyha evine sık sık misafir getiriyor, onlardan yardım almak istiyordu. Kadınlar hem Yusuf Aleyhisselam'ı bir daha görelim, hem de Züleyha'ya yardım edelim diye her hafta geliyorlardı. Ancak bir peygamber olan Yusuf Aleyhisselam, hiçbirine iltifat etmiyordu. Onlara Allah'tan korkmalarını hatırlatıp durdu. Yusuf Aleyhisselam, kadınların fuhşu güzel gösteren hileleri ve kendine layık olmayan teklifleri iyice artınca, Allah-u Teala'ya sığındı. Ey Rabbim! Zindan bana, bu Mısırlı kadınların beni davet ettikleri pis şeyden daha hoş geliyor. Onların isteklerini yapmaktansa, zindanı tercih ederim. Ya Rabbi! Eğer sen onların hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyleder, böylece sefihler zümresine dahil olurum. Aziz, bu işte Yusuf Aleyhisselam'ın suçsuz olduğunu anladığı için herhangi bir ceza vermeye lüzum görmemişti. Bu defa Züleyha başka hilelerle Yusuf Aleyhisselam'ı elde etmeye çalıştı. Yusuf Aleyhisselam ise onun hallerine iltifat etmedi. Artık ümidini kesince kocasına dedi ki, ''Bu Kenanlı genç var ya, beni insanlar arasında rezil etti.'' Kendi nefsinden murad almak istediğimi söyledi. Bu hususta mazur oldum. Artık insanların huzuruna çıkamıyorum. Ya bana izin ver, beni kınamamaları için insanlara mazur oldumu anlatayım veya onu derhal hapset dedi. Hz. Yusuf'un kadınlardan, onların tasallutundan kurtulmak için yaptığı duayı Allahu Teala kabul etti. Başta aziz olmak üzere, Mısırlı kadınların kocaları da kadınların mekik dokur gibi Yusuf aleyhisselamı görmeye gitmeye, gelip gitmeye başvurmalarına bir çare düşünmeye başladılar. Neticede Aziz, dedikoduların son bulması için en uygun yolun Hz. Yusuf'un hapsedilmesi olduğuna karar verdi ve zindana atıldı. Uzun zamanda orada kaldı. Net olarak kaç sene kaldığı bilinmemekte. Şöyle diyelim, Allahu Teala'nın istediği kadar kaldı zindanda uzun zaman kaldı. Kurtulma ümidi tükenmiş insanlar gördü etrafta. Zindan halkı da temiz ruhlu, her yönüyle mükemmel bir insanla ilk defa karşılaşıyorlardı. Orada da güzel şeyler anlattı, imana davet etti. Yusuf Aleyhisselam'la beraber Mısır firavununun iki kölesi de zindana atılmıştı. Bunlardan biri ekmekçisi, diğeri de şerbetçisiydi. Her ikisi de firavuna karşı suç işlediklerinden buraya gönderilmişti. Yusuf aleyhisselam zindanda hastaları ziyaret eder, onların işlerini görür ve sıkıntısı olanları ferahlandırırdı. Biri bir şeye muhtaç olsa, hemen elinden ne geliyorsa diğer zindandakilerden para toplar, yardımda bulunurdu. Gece namazlarını hiç bırakmaz ve çok dua ederdi. Yusuf Aleyhisselam zindandayken peygamber olduğu bildirilmiş ve rüya tabiri de kendisine verilmişti. Yusuf Aleyhisselam burada sözleri, ilmi ve halleriyle insanlara doğru yolu gösteriyor, dedelerinden İbrahim Aleyhisselam'ın dininin hükümlerini bir bir anlatıyor, Allahu Teala'ya davet ediyordu. İşte o iki kişi, biri ekmekçi ve şerbetçi dediğimiz iki kişi, Yusuf aleyhisselamın yanına uğradı. Yusuf aleyhisselam dedi ki, ben sizi çok dertli ve düşünceli görüyorum, ne var? Ey nur yüzlü kişi dedi, ikimiz de birer rüya gördük, neye yoracağımızı bilmiyoruz. Anlatmaya başladı bir tanesi, ben dedi, kendime rüyamda üzüm sıkıp, Şarap yapar halde gördüm. Ötekisi de dedi ki, ben kendimi başımın üzerinde ekmek taşırken gördüm. Kuşlar başımdaki ekmeği yiyorlardı. Ne olur dedi. Sen sevilen, güler yüzlü, nurlu bir adamsın. Bize bunu bir tafsir et. Nedir acaba? Dedi ki, size gelecek olan bir yemeğin, daha gelmeden önce onun ne yemeği ve lezzetinin nasıl olduğunu... ''Miktarını da Rabbimin izniyle haber veririm.'' dedi ve anlattı. ''Sizin'' dedi, ''altın, gümüş, demir ve başka şeylerden yapılmış, kimseye zarar ve faydaya gücü yetmeyen, irili ufaklı çok sayıdaki putlarınız mı hayırlı, yoksa bir olan Allah mı?'' dedi. Yani ilk önce, rüyanın tabirinden önce, imandan bahsetti. Allahü Teala'nın peygamberi olduğunu söyledi. Efendim, ben bu mucizeleri de gerçekleştirebilirim Rabbimin izniyle dedi Peygamberliğini onlara ilan etti. Sonra o zindan arkadaşlarının başlarına nelerin geleceğini rüya tabirine geçti. Sizden dedi biri kurtulacak, tekrar efendisinin yanına gidecek, ama diğerinin öleceğini söylüyorum. Onun da başına kuşlar üşüşecek ve başının etini yemeye başlayacaklar belli bir zaman sonra dedi. Yusuf aleyhisselam böyle tabir ettikten sonra kurtulacağını söylediği kimseye döndü. Kurtulduğun zaman efendinin yanında benden bahset dedi. Burayı unutmayın birazdan hatırlatacağım. Ne dedi? Kurtulduğun zaman efendinin yanında benden bahset. Buraya lütfen dikkat edin. Zindandan kurtulan şerbetçiye şeytan vesvese verdi ama ne oldu? Unuttu ve senelerce unuttu. Halbuki neydi görevi? Yusuf Aleyhisselam'ı tanıtacaktı. Ben böyle böyle bir kişiyi gördüm. Bu kadar bu kadar hünerli bir insan diyecekti ama Allahu Teala unutturdu. Evet, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyuruyor biliyor musunuz? Allahu Teala Diyor, kardeşim Yusuf'a aleyhisselam rahmet etsin. O şerbetçiye beni efendinin yanında an demeseydi, zindanda beş seneden sonra yedi sene daha kalmayacaktı. Bakın kaç sene önce kalmış, burada ortaya çıktı. Ama yedi sene daha orada yatmasının sebebi başkasına bir şeyleri söylemekti. Gerçi bunda büyük ibretler var ama ne kadar enteresan bir durum. Yusuf Aleyhisselam'ın rüya gören zindan arkadaşları başlarına geleni çekmiş oldular. Gerçekten biri öldürüldü, idam edildi. Öteki de kurtuldu ama o kişi de unuttu. Allahu Teala'nın Yusuf Aleyhisselam hakkında takdir ettiği zindanda kalma müddetinin sonları yaklaştı. Ancak her şey sebepler olacak, değil mi? Allahu Teala sebeplerini yarattı. Zamanın Mısır firavunu olan Reyyan bir gece bir rüya gördü. Dehşetle uyandı. Bir müddet gördüğü rüyayı düşündü. Bir şey yoramaadı. Tekrar uyumak istedi fakat uyuyamadı. Gördüğü rüyanın tesirinde hala. Sabah olunca memleketindeki tanınmış bütün rüya tabircilerini çağırdı. Anlattı, rüyada şunu gördüm, yedi tane taze başak gördüm, bunu zayıf inekler yiyordu, şu oldu, bu oldu, anlattı bir şeyler. Onlar da dedi ki rüya tabircileri, bu çok karışık bir rüya, ben, efendim, bunu anlamam, ötekine sordu, ben de anlamam. En son, Allahu Teala çıkartacak ya zindandan, o şerbetçi vardı ya, Yusuf Aleyhisselam'a söz vermişti, senden bahsedeceğim diye, onu hatırladı... Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam'ın söylediği emaneti neydi? Efendinin yanında an diye. Hemen söz aldı. Efendim dedi söyle. Zindanda dedi ilmi ve ibadeti çok salih bir insan var. Hem de rüyaları tabir edebiliyor. Bana dedi izin verirseniz ben onun yanına gideyim öğreneyim. Sevindi Firavun gönderdi. Şerbetçi ey Yusuf dedi. Şöyle bir rüya görmüş dedi Firavun. Anlattı. Yedi tane başak, yedi tane semiz inek, şöyleydi, böyleydi, anlattı. Yusuf Aleyhisselam da bunu tabir etti. Yedi sene kıtlık olacak, siz şu zaman mahsul ekin, şu zaman yiyeceğinizin şu kadarını saklayın, bolluk geçtikten sonra yedi sene kıtlık olacak, şu zaman ekersiniz, biçersiniz, anlattı hepsini. Şerbetçi, Hemen Firavun'a gitti. Firavun bunları duyunca çok şaşırdı. Oradaki rüya tabircileri de bayağı bir bunu ilgiyle karşıladılar. Çağırttırdı Firavun. Onu dedi bana getirin. Sonra Yusuf aleyhisselam kendisinin Firavun tarafından davet edilmesini Tebliğ eden kişiye dedi ki, ''Ben buradan çıkmam.'' ''Nasıl?'' dedi ya, ''Nasıl çıkmıyorsun, ben buradan çıkmam.'' ''Efendine dön.'' ''De ki, ellerini kesen o kadınların zoru neydi?'' ''Kendisine bir sorsun.'' ''Benim Rabbim onların hilelerinin ne olduğunu, ne söylediklerini, ne yaptıklarını bilir. Ben burada senelerdir yatıyorsam, suçsuzluğum ispatlanıncaya kadar buradan bir adım atmam.'' dedi. Şaşırdı Firavun. Hemen o kadınları topladı. O zamanki. Sordu. Söyleyin bakalım. Eğer yalan atarsanız sizi zindanda öldürürüm. Ölene kadar aç bırakırım. Ne oldu anlatın bana o zaman. Yusuf'un nefsinden murad almak istediğiniz doğru mu? Onu Züleyha'nın emrine itaate teşvik etmeniz doğru mu? Kadınlar böyle bir soruyla karşı karşıya kalacaklarını hiç hesap etmemişlerdi tabii. Eee Yusuf aleyhisselamın suçsuz yere hapsedilmesi onların da vicdan azabı çekmelerine sebep olmuştu. Ancak zamanla unutmuşlardı tabii. Firavunun bu meseleyi açmasıyla eski vicdan azapları tazelendi. Dediler ki, biz onun hiçbir kötü haline Hiçbir günahına şahit olmadık. Züleyha da o an o meclisten geçiyor. Olanları duydu. Hanımlar onun yüzüne baktılar. Peki sen ne dersin bu duruma? O da yapacak bir şeyin olmadığını anladı. Aziz'in hanımı Züleyha söz aldı. Söyle dediler. Ben doğrudur. Onun nefsinden Murad almak istedim. O da... ''Doğru söyleyenlerdendir. Hiç yanıma bile yaklaşmadı.'' dedi. Ve Yusuf aleyhisselam saraya davet edildiği halde, işte hemen bu daveti kabul etmedi. Durumun aydınlığa çıkmasını istiyordu ya, kınanmaktan da kurtulmuş olacaktı. Neyse, ondan sonra Yusuf aleyhisselam serbest bırakıldı. allah Teala dualarını kabul etti. Yusuf aleyhisselam ardından efendim hükümdarın yanında çok değerli kimseleri ve en kıymetli şeyleri kendilerinde bulundurduğu bir meclisi vardı. Ondan sonra onun müsteşarı oldu. Baya yüksek bir makama geldi Yusuf aleyhisselam. Ondan sonra tüm o rüyalarda görülenleri bir bir uygulamaya başladılar. Yusuf aleyhisselam ve onun yardımcıları yedi sene kıtlık olacaktı, şu kadar buğday başa tarlalarda kalacaktı, şu olacaktı vesaire vesaire. Bir gün Firavun Yusuf aleyhisselamın yanına geldi, bu kadar zamandır dedi. Yaşlı başlı sihirbaz ve kâhinin tabir edemediği rüyayı sen mi yorumladın? Firavun rüyasının yorumunu bir de kendisinden duymak istedi. Şöyle anlattı, Rüyanda, Nil Nehri kenarında semiz ve güzel yedi ineğin ortaya çıktığını gördün. Sen onların güzelliklerine hayran hayran bakarken aniden su kabarmıştı değil mi? Etlerini yemişti, semiz inek geldi yedi tane, derileri parçalandı. Şu oldu bu oldu, tam rüyasını anlattı. Doğru mu dedi? Evet doğru, iyi hatırlamışsın. Bunları da anlattı. Dedi ki, Bundan sonra bayağı bir kıtlık olacak. Büyük büyük ambarlar yaptırmak lazım. Ekinleri saplarıyla beraber ambarlarda saklamak lazım. Kuraklık geldiği zaman bunları tohumluk olarak kullanabiliriz.'' dedi Firavun'un çok hoşuna gitti. Fakat bu işte kendisine yardım edebilecek, kabiliyetli birini tanımıyordu. ''Bu hususta dedi bana kim yardımcı olabilir, bu dediklerini kim yapar?'' Yusuf aleyhisselam dedi ki, Mısır'ın hazinelerinin idare işini bana bırak. Ben, onu müstahak olmayanlardan muhafaza etmeye muktedirim. Bu teklifi kabul etti Firavun. Düşünün, nereden nereye? Böylece, Yusuf aleyhisselam, Firavundan sonra sözü geçen ikinci kişi oldu. Sonra, aylarca layık olanlara faydalı olmak, onlardan zararı def etmek için, Yusuf aleyhisselam, Halkın faydasına olan işlerde çok titizlik göstermeye başladı. Büyük bir sorumluluğu vardı. Mısır hazinelerini ele almak istemesi zaten bundandı. Ve aradan yıllar geçti. Züleyha, Yusuf aleyhisselamı unutmuş değildi. Ancak eskiden Hz. Yusuf kendi evinde ve emrindeydi. Şimdi böyle bir durum yoktu. Eskisi gibi de göremiyordu. Bu arada... Aziz yani kocası çoktan ölmüştü. Züleyha da serbest kalmıştı. Züleyha kocasının ölümünden sonra her şeyden ele tek çekti, saraydan uzaklaştı, bir viranede yaşar oldu. Yaptıklarına tevbeli bir şekilde. Yusuf aleyhisselamın maliye bakanı olmasından sonra kocasından kalan zinet ve malını dağıtmaya başladı. Yusuf aleyhisselamdan bahseden herkese veriyordu parayı. Elinde avucunda hiçbir şey kalmadı. İyice fakir düştü. Ve sonra hak dini seçti, tevbe etti, kendisini ibadete verdi. Züleyha bir gün Yusuf Aleyhisselam'ın yolu üstüne çıktı. Ne garip bir konuşmaydı bu. Bakın ne diyor. Sultanları emrine isyanla köle eden, Köleleri emrine itaatle sultan eden Allahu Teala'yı tesbih ederim. O her türlü noksanlıktan uzaktır. Konuşan Züleyha'ydı. Yusuf Aleyhisselam tanıdı. Daha sonra Firavun'un da aracılık yapmasıyla Allahu Teala'nın emri üzerine nikah kıyıp onunla evlendi. Yusuf Aleyhisselam Züleyha'nın yanına girince sordu ki: Evlilik yoluyla Meşru şekilde bir araya gelmemiz, senin bir zamanlar istemiş olduğundan hayırlı değil mi? Şöyle dedi Züleyha, Ey Sıddık! Beni ayıplama! Bildiğin gibi ben mal, mülk, güzellik gibi dünya nimetlerine sahip bir kadındım. Ancak kocam kadınlara yaklaşmaktan mahrumdu. Sen de benim gördüğüm en güzel kimseydin. Bundan böyle, Züleyha, gerçekten mutluluğu yaşayacaktı. Gören kadınların ellerini kesecekleri derecede güzel bir kocası vardı artık. Aynı zamanda kocası, zamanında yaşayan insanların gıpta edecekleri derecede üstün bir edep ve terbiye numunesiydi. Züleyha'nın ikinci mutluluğu da Yusuf aleyhisselamın tanıttığı hak dini tanımış, tek olan Allah'a inanmış ve ebedi huzura kavuşmuş olmasıydı. Yusuf aleyhisselamın, Züleyha'dan iki oğlu ve bir kızı oldu. Yuşa aleyhisselam ve Eyüp aleyhisselamın hanımı, Yusuf aleyhisselamın soyundan. Yusuf aleyhisselam devlet işlerinde bütün yetkileri alınca, Gelecek kıtlık senelerini düşünerek tedbirler almaya başladı. Mahsulün beşte birini devlet hesabına vergi olarak topladı. Ve birçok yerlerde ambarlar inşa ettirdi, ekinleri burada depolattı. Mısır halkı çok memnundu kendisinden. Bolluk seneleri böylece geçeyip gitti. Peşinden onun bahsettiği gibi kıtlık zamanları başladı. Bir damla yağmur düşmüyordu. Hiçbir şey bitmez oldu toprakta. Yedinci bolluk senesi bitmeye yakın insanlar, acaba firavunun riyası gerçekleşecek mi diye bekliyor, kıtlığın gelmesini hiç istemiyordu. Ama o koca Nil Nehri bile neredeyse kuruyacak hale geldi. Kıtlığın ilk senesinde, insanlar biriktirdikleri yiyecekleri bitirdiler. Yusuf aleyhisselamdan, parayla yiyecek satın almaya başladılar. Ama kim olursa olsun, kimseyi kayırmadan, ileride sıkıntısı olmaması için, yiyecek almaya gelene, bir deve yükünden fazla yiyecek vermiyordu Yusuf aleyhisselam. Bir de Yakup aleyhisselamın hanesine gidelim aynı yıllar. Evet, Yakup aleyhisselamın oturduğu ev, ve da kıtlığın sıkıntısını çekiyordu. Mısır'da buğdayın bulunduğu, başka yerlerde buğdayın eserinin bile bulunmadığını onlar da haber almıştı. Onlar da Mısır'a gelmeye başladılar. Ne kadar kıymetli malları, altınları, gümüşleri, elbiseleri varsa buğdayla değiş dokuş yapıyorlardı. Mısır'da tedbir alındığı için kıtlık fazlasıyla hissedilmiyor. Ancak civar memleketlerden mutlaka mal almak için geliyorlardı. Yakup aleyhisselam Oğullarını Mısır'a gönderdi. Gidin, şu mallarımızı götürün, yerine buğday getirin diye. Bünyamin haricindeki diğer on oğlunu Mısır'a yollamıştı. Bünyamin, Hz. Yusuf aleyhisselamla aynı anneden kardeşti. Yakup aleyhisselam onu yanından hiç ayırmıyordu. Yusuf aleyhisselam huzuruna giren on kişilik bir grubu gördüğü vakit gözlerine inanamadı. O anda hatırladı. Bunlar kardeşleriydi. Çaktırmadı. Ne istiyorsunuz? Buğday istemeye geldik. Hangi beldenin insanlarısınız? İşte biz Kenan ilinden geliyoruz. Anlattı. Oralardan haberler almaya çalıştı. Babasını hatırladı. Kardeşleri anlattı. Bizim ihtiyar bir babamız var. Bir de getirmediğimiz kardeşimiz var vs. Hüzünlendi ama yine de belli etmedi. Kardeşleri için sofra serdirdi, çeşitli ikramlarda bulundu. Daha sonra Yusuf aleyhisselamın emriyle develer getirildi. Hizmetçiler çuvalları doldurmaya başladılar ve biraz sonra Yusuf aleyhisselam kardeşlerine sordu. Siz on kişisiniz, halbuki deve sayısı on bir. Hani bu bir devenin sahibi nerede? Şey dediler, şu anda biz on bir kardeşiz ama... Memlekette babamızın yanında kalan bir kardeşimiz var. Babanız dedi, neden onu yanından ayırmak istemiyor? Dediler ki kardeşleri, babamızın, o küçük kardeşimizin annesinden olan bir oğlu daha vardı, adı Yusuf'tu, o kırda telef oldu, onun üzüntüsünden dolayı babamız, Bünyamin'i hiç bırakmıyor dedi. Yusuf aleyhisselam adeti olduğu üzere, Şahıs başına bir deve yükünden fazla buğday vermiyordu. Onlara da birer deve yükü verdi ve paralarını aldı. Bünyamin için de bir deve yükü verdi. Sonra dedi ki, ''Sizin sözünüzden babanızın yanında bıraktığı kardeşinizi daha çok sevdiği anlaşılıyor. Buysa insanı hayrette bırakıyor.'' dedi. Çünkü sizin bu kadar cemal ve olgunluk sahibi olmanıza rağmen, babanızın o kardeşinizi daha çok sevmesi, onun akıl, fazilet ve edep bakımından kamil birisi olduğunu gösteriyor. Ben o kardeşinizi görmek istiyorum dedi. Eğer getirmezseniz size daha sonra buğday hiçbir şey vermem. Getirin kardeşinizi. Onu dedi babasından isteyecek ve bu dediğinizi emrine emrinizi yerine getirmeye çalışacağız dedi. Ama akıllarında ne vardı? Yakup aleyhisselam öyle kolay kolay vermeyecekti Bünyami'ye. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri gördükleri ikramdan son derece memnun oldular, tıka basa karınlarını doyurdular. Efendim, konuşa konuşa, gülüşe gülüşe yollarına devam ettiler. Ancak onları düşündüren bir şey vardı. Maliye Nazırı kesin konuşmuştu. Kardeşlerini bir daha getirmezlerse hiçbir şey vermeyecekti. İlginçti. Yakup Aleyhisselam'ın yanına varınca, Yüklerini açmadan babalarına Mısır'da gördükleri izzet ve ikramı kendilerine gösterilen iyi muameleyi anlattılar. Eğer bir daha giderseniz ona benden selam söyleyin ve babamız sana dua ediyor deyin dedi Yakup aleyhisselam. Bunun üzerine dediler ki baba bünyemini göndermemiz lazım bizimle gelmesi lazım. Yoksa bir daha bize zahire vermeyecek. ''Ben size artık nasıl güvenebilirim ki?'' dedi Yakup aleyhisselam. Sonra düşündü taşındı ancak dedi ''Ben size değil Allahu u Teala'ya güvenirim, bütün işimi ona tevekkül ettim, ona bıraktım.'' dedi. Ondan sonra bir de baktılar ki o buğdayın erzan içerisinde kendi altınları var. Yani onları almak için verdikleri deyip tokuş için. Ya dediler ne kadar güzel oldu. Hem yeni yeni buğday, erzak alırız bunda, hem de Bünyamin'i götürürüz. Ne olur izin ver. Sonra yolculuk vakti geldi. Tavsiyelerde bulundu. Efendim Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ı yanına götürdüler. Yine onlara ikramda bulundu. Hatta öncekinden çok daha fazla ikramda bulundu Yusuf aleyhisselam. Her bir sofraya ikişer ikişer oturttu. Tabi onlar on bir kişi olduklarından Bünyamin yalnız kaldı. Bilerek yapmıştı bunu. Onun yanında da Yusuf aleyhisselam oturdu. Ağlamaya başladı Bünyamin. Ne oldu niçin ağlıyorsun? Benim bir abim vardı. Eğer o gelseydi on iki kişi olurduk o da benim ortağım olurdu Dedi. ''Yusuf Aleyhisselam da ister misin ben senin kardeşin olayım?'' dedi. Sevindi vesaire. Akşam oldu, herkes yatacak. İkişer ikişer odalar verildi. Bilerek yaptı gene Yusuf Aleyhisselam. Yalnız bir odada kalacak Bünyamin. Onun yanına gitti. Sonra anlattı doğruyu. ''Ben'' dedi ''Senin abinim, ismim Yusuf. Artık huzurlu günlere kavuştun kardeşim'' dedi. ''Sen kardeşlerinin yaptığından mahzun olma.'' Şaşırdı Bünyamin. Ağlamaya başladı. Sarıldılar, öptüler birbirlerini, kucaklaştılar. ''Sakın dedi sana söylediklerimi kardeşlerine söyleme kardeşim.'' Ondan sonra İbrahim aleyhisselamın dininde bu arada bir kimsenin bir şeyi çalınsa, mal sahibi de malını hırsızın elinde yakalasa... Malı çalan, mal sahibine kölelik yaparmış değerli dinleyenlerim. Yusuf Aleyhisselam da bunu bildiği için bir numara yaptı, bir oyun yaptı. Altından yapılmış bir tusu tasını, efendim o kardeşleri giderken bir tanesinin yükünün içine saklattı. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri her şey hazır tabii. Vedalaşarak yola çıkıyorlar. Keyifle diyecek, yok. Sonra arkadan bir ses duyurlar. ''Ey hırsızlar durun! Ne iş aldınız?'' Şaşırdılar, ne çalması ya falan, biz bir şey yapmadık, etmedik, ne kayboldu? Şöyle şöyle bir tane kulp kayboldu altından. Ondan sonra aradılar, bir baktılar ki, efendim, şey var, altın var o çuvalın içinde. Az önce bahsettiğim gibi, o zamanlar bir hırsızlık olursa kimde bulundu, o kimin malzemesi çalındı, onun kölesi oluyordu, dediler artık. Biz Bünyamin'de bunu bulduk. Bünyamin köle olarak kalacak. Zaten bilerek Yusuf Aleyhisselam Bünyamin'in yanında kalması için onun çuvalına o altını koydurttu. O su kabı, o altından su kabı böyle Bünyamin'in sırtından çıkınca, o küfesinden çıkınca diğer on kardeşi telaşlandılar. Ama yapacak da bir şey yok. Hatta Bünyamin, ben dedi hırsızlık yapmadım. Kimin koyduğunu bilmiyorum, vallahi dedi ben yapmadım, etmedim. Ondan sonra Yakup Aleyhisselam'a gittiler mecbur. Bünyamin orada alıkonmuş oldu. Eğer bize inanmazsan dedi, içinde bulunduğumuz Mısır halkına ve aralarından geldiğimiz kervana sorabilirsin. Vallahi dedi, bir hırsızlık olayı var. Kardeşimizin yaptığına biz de inanmıyoruz ama biz gözümüzle gördük, onun çuvalının içinden altın çıktı ve onu koydular. Yakup aleyhisselam ne dertler çekti mübarek. Yakup aleyhisselamın çok ağladığını gören oğulları geldi ki, dedi, sen hala onu anmaktan geri durmuyorsun. Vallahi sonunda ya kederinden hastalanıp eriyeceksin ya da helak olacaksın. Yakup aleyhisselam dedi ki, ben isyan etmiyorum Kalbimde tutamadığım hüzün ve kederimi Rabbime arz ediyorum size ne? Ben size veya başkasına bir şey şikayet etmiyorum. Beni şikayetimle baş başa bırakın. Ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allahu Teala tarafından vahiy ile biliyorum. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları babalarının emriyle Yusuf Aleyhisselam'ı aramak için tekrar gittiler. Yusuf aleyhisselamın huzuruna varınca ''Biz çok az bir sermaye ile geldik. Hakkımızda yine lütufkar davran. Bize bir şeyler ver.'' dedi. Yusuf aleyhisselam onlara sordu. ''Siz sonunun neye varacağını bilmeden Yusuf'a ve kardeşine yaptığınız işin kötülüğünü anlayıp ondan tevbettiniz mi?'' ''Ha o zaman anladılar kimle muhatap olduklarını.'' Şaşırdılar. ''Yoksa sen, sen Yusuf musun?'' ''Evet'' dedi. ''Ben kardeşiniz Yusuf'um. Bu da kardeşim Bünyamin. Allahu Teala bizi birbirimize kavuşturmakla bize ihsanda bulundu. Muhakkak ki kim farzları yerine getirmek, günahlardan sakınmak suretiyle Allah'tan korkarsa, Allahu Teala onların mükafatlarını zayi etmez.'' Tevbe edin dedik sacı. Bana çok büyük zulmettiniz. Beni öldürmeye teşebbüs ettiniz. Kuyuya attınız. Ben o zaman acizdim. Ama bakın şimdi ne durumdayım Rabbimin izniyle. Yusuf aleyhisselam onların itirafları üzerine dedi ki, bugünden sonra günahınızı zikretmek suretiyle benim tarafımdan bir kınama ve ayıplanma yok. Tevbe ettiniz madem, Allah u Teala sizi bağışlasın dedi Ondan sonra kardeşlerine ikramda bulundu Yusuf Aleyhisselam'ın kendisine zulmeden kardeşlerine gösterdiği bu asil davranış çok konuşuldu Elbette ardından kardeşleriyle beraber babalarının yanına gitti. Ondan sonra babasıyla hasret giderdi. Yusuf Aleyhisselam'ın kokusunu aldı, müjdeyi getirmişti Yehuda. Babama dedi, Yusuf'u kurt yedi diye kanlı gömleği götürmüştüm. Onun üzülmesine ben sebep olmuştum. Şimdi aynı görevi yerine getirip, hem bu içimdeki acıyı biraz hafifletmek istiyorum dedi. Sonra Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini yüzüne sürdü Yakup Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Allahu Teala'nın izniyle gözü açıldı. Sonra oğullarına dedi ki: "Ben size sizin bilmeyeceğiniz şeyleri Allahu Teala tarafından biliyorum." demedin mi? Onların bilmediği şeyden muradı Yusuf Aleyhisselam'ın hayatta olduğuydu. Yehuda'ya sordu: "Yusuf ne durumda?" Mısır'da aziz dedi. Ben mülkünü, saltanatını ne yapayım dedi. Hangi din üzere olduğunu söyle. Elhamdülillah İbrahim aleyhisselamın dini üzere deyince, işte şimdi mutlu oldum dedi. Yakup aleyhisselam da suçlarına itiraf eden oğullarına, sizin içindedir Rabbime istiğfar edeceğim. Gerçek şu ki, çok günah örtücü olan, merhamet sahibi olan, Allah-u Teala'dır. Hazreti Yakup aleyhisselam Mısır'a gitti işte sonra. Mısır'a gidince babasıyla sarıldılar, koklaştılar, ağlaştılar. İşte böyle olaylar yaşandı tarihte. Bir saat, bir buçuk saatlik bir programda anlatması ne kadar kolay ama ne kadar da etkileyici. Düşünün bir de bunlara şahit olduğunuzu. Yusuf aleyhisselam, Yakup aleyhisselamla beraber 24 sene daha yaşadı. Babası, İshak aleyhisselamın yanına defnedilmesini vasiyet etti. Öyle yapıldı. Yakup aleyhisselamın kardeşi Ais de vefat etti. Her ikisini de defnetti ve Mısır'a döndü. Yusuf aleyhisselam, babasının vefatından bir müddet sonra vefat etti. Mübarek cesedini oradan aldı. Yakup Aleyhisselam'ın mevtufun bulunduğu Halilurrahman'daki yere defnetti Musa Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ın cenazesini. Allahu Teala hayırla anlamayı, hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Yusuf Aleyhisselam'ı, babacığını ve kardeşlerini anlatmaya ve bu yolculuğa çıkmaya çalıştık. Sürkülü ihsan ettiyse kafola. Şimdi isimlerini zikrettiğimiz... Peygamberler ve Rabbimizin Celle Celaluhu sevdiği dostlarının ruhaniyetlerine hediye olmak üzere buyurun bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerife. Bismillahirrahmanirrahim.